bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Evet kardeşler, dersimiz bugün kadere iman. Biliyorsunuz iman inanan ve küfredeni birbirinden ayıran bir kavramdır, kelimedir. Yani Allah'a iman eden, inandığı gibi yaşayan,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 selayetinin olmadığı nedir? Bölgelerdir. Ve her meselede aklını vahyin önüne geçiren insanların ayağı kaydığı gibi, kaderde de aklını önüne geçiren, vahyin önüne geçiren insanların ayağı ne yapmış? Kaymıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış, bana da güzel bir anlatma nasip etsin. Kardeşlerim, kader, Allah'ın kainattaki her şeyi ezeli, ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi, o ilmine uygun bir şekilde düzenlemesidir. Ehli sünnet ve cemaatın kader inancına baktığımızda, Yüce Allah'ın her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibi, her şeyin yöneticisidir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 kulların üzerine ikame edilmiştir. Kulun nefsine gelen musibetler bu kaderdir demesi caizdir. İşlediği günahlar için bu kaderimde vardı demesi caiz değildir. Eğer hatalarından tövbe ederse o zaman bu şekilde söylemek caiz olur. Yani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 Kişi bir iş için bir olayın kendi isteği dışında cereyan etmesiyle kendi arzuları doğrultusunda ruku bulması arasında farkı anlayabilir. Şöyle ki bir kişinin merdivenden, merdivenle aşağı inmesi veyahut birinin onu çatıdan aşağı zorla itmesi buna bir örnektir. Her ikisi de aşağıya ne yapmıştır? İnmiştir.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 fiil ile temas halinde bulunandır. Kişi eğer iman ederse bu enin onun kendi gücüyle yapmış olduğu bir şeydir. Şayet küfür ve inkar ederse bu yine onun isteğe doğrultusunda meydana gelmiştir. Bu aynı, bu meyve şu ağaçtandır, şu mahsus bu topraktandır dememiz gibidir. Yani her ikisi de ondan gelmiştir. Allah razı olsun. Yüce Allah her şey için bir başlangıç noktası ve buna bağlı olarak yaşamını, devamını bu noktalardan sağlayan mahlukatı yaratmıştır. acı yaratan Allah'tır. Meyve ağaçtan Allah'ın dilemesiyle türemiştir. Çamdan meyve çıkar mı? Çıkmaz. Neden? Allah dilememiştir.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 Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı yaratmıştır buyurmuştur. Saffat 96'da Ve şöyle buyurmuş, Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzeli tasdik ederse, biz de onu en kolaya, hesaptaki kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik eder, malından vermezse,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 Kulun kendisine karşı gelen bela ve musibetlerde ümitsizliğe kapılmayıp sabretmesidir. Çünkü kişiye bir bela geldiğinde insan oturup ne yapmalı? Düşünmeli. Ne yaptım da bu benim başıma geldi? İnsan yaptığı hareketi ne yapar? Bilir. Çünkü iyilikler Allah'tan, kötülükler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 Yüce Allah bir şey yaptığında o işi adalet ve hikmet çerçevesinde yapar. Kendisine neden, nasıl, niye böyle yaptın sorusu ne yapılamaz? Sorulamaz. Kulun, kalbinin, Allah'ın verdiği musibetin yanlışlıkla kendisine gelmeyeceğini, yanlışlıkla kendisine gelecek bir musibetin,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 Allah Azze ve Celle'nin sırrıysa hiç kusura bakmayın. Ömrünüzü de harcasanız, daha sonraki torunlarınız da izinizden gitse yapacağınız hiçbir şey yok. Kainattaki her şeyin gerçek halini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Kulun sapkınlığa düşmesi, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi,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 Alık olmaz, din ve dünyada fesada uğradı. Evet. Demek ki kader, Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Bir sırrı. Kul, dünya yaşası, yaşantısında iki türlü musibetle karşı karşıya kalır. Kulun kendi elinden gelen musibeti bertaraf edecek gücü vardır. Böyle olduğu halde,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 daha vuku bulmadan nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilir. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyor. Ne demek bu? <gülüyor> bir gün mescitte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Bekir'e diyor ki çıkmadan bana söyle sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim bu arada da kapıya doğru yöneliyor. Ve ey Allah'ın resulü hani diyeceğini dedin kapıya doğru yöneldim. La havle ve la kuvvete illa billah'te. Bu sana takdir edilmiş 99 bela ve musibetin önüne geçer diyor. Yani sen bilmiyorsun ama bir söylediğin söz sana gelecek bela ve musibetleri ne yapıyor? Önüne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 Şimdi birinciye sarılmak dinin nesi? Emri. Oradasın. Artık çıkmayacaksın. Artık Allah'a e, tevekkül edeceksin. Yaşarsan yaşatacak. Allah. Ölürsen öldürecek. Yine de nedir? Allah oradan ne yapmayın? Çıkmayın diyor. Kulun sebeplere sarılması Allah'a tevekkül etmesine mani değildir. Çünkü sebepler kaderin cüzlerinden biridir. Dolayısıyla kader sebepler ile bir bütündür. Her halükarda Allah'a tevekkül etmeyi gerekir. Kul yapacağı işlerde sebeplere sarılacak, sonra Allah'a tevekkül edecek. Ondan kaderin hayırlı olmasını isteyecek. Eğer başına bir musibet gelecek olursa,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 tembellikten, acizlikten, korkaklıktan sana sığınırım diyor. Sebeplere ne yapacak insan? Sarılacak. Şüphesiz ki bütün peygamberler kendilerini düşmanlarından koruyacak sebeplere sarılmıştır. Halbuki Yüce Allah onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş, vahiyle desteklemiş. Ama hepsi de sebeplere sarılarak ne yapmış? Allah'a tevekkül etmiş. Allah'ın dini hakim olsun diye cihad etmişler mi? Oturup da Allah kafirleri öldürsün dememişler. Demek ki kadere girişte ne varmış? Dört tane rükün var. Bunlar da nedir? Bu dört mertebeyi çok iyi bilmemiz gerekir. İlim, yazı, dileme, yaratma. İlim neydi? Allah'ın ilmen, cümleten, tafsileten, ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine inanma. Kulların fiillerini olacak olmayacak her ne varsa ilmiyle ne yapar? Bilir. Yarattığının rızkının ne kadar olacağını, fiilini cennete mi, cehenneme mi gideceğini ne yapar? Bilir. Şüphesiz kendi yolundan sapanı da en iyi bilen Rabbim'dir. Doğru yolda gideni de en iyi bilen kimdir? Rabbim'dir. Ve Allah'ın yazması kıyamete kadar yaşayıp yaşatacağı mahlukatın kaderini ilminin her şeyi kuşatmasından dolayı levh mahfuzda yazmıştır. Her şeyde nüfuz eden Allah'ın meşiyetinin dilemesinin, kudretinin şumulüne, istediği şeyin olduğu, istemediğinin olmadığına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 rızık sadece yenilen bir şey midir yoksa kulun sahip olduğu bir şey her şey rızık mıdır her şey, her şey. cevap iki türlü rızık vardır birincisi Allah'ın kişinin rızkı olacağını yiyeceğini bildiği şey bu değişmez yani bir meleğin gelip bunun rızkı ne olacak Saitlerden ne olacak, şakilerden ne olacak, eceli ne olacak diye sorduğu var ya, biri değişmez. İkincisi Allah'ın yazdığı ve meleklere bildirdiği rızık. Bu rızık sebeplere bağlı olarak artar da eksilir de. Çünkü Allah meleklere kul için bir rızık yazmalarını emreder. Eğer Allah'ın rahmeti kula erişirse bu rızk onun için artar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa Sıla-i Rahim'de bulunsun akrabalık bağlarını gözetsin. Evet. Aynı şekilde Davut Aleyhisselam'ın ömrü kaçtı? 40 yaşına geldiğinde Allah ömrünün 100 sene olmasını ne yaptı? Öngördü. Çünkü Adem Aleyhisselam ömründen bir kısmını oğlu Davut'a ne yaptı? Evet. Verdi. Ama Allah ona <gülüyor> ne kadar takdir etmişti? Evet. evet. Yine Ömer'in şu sözüne baktığımızda Allah kendisinden razı olsun. Evet. Allah'ım eğer benim bedbahlardan olmamı yazmışsan bunu sil. Beni mutlulardan kıl. Amin Ya Rabbi. Çünkü sen dilediğini siler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 Oturup yür. Ben çalışıp didiniyorum. Oysa hiçbir çalışma gayret içinde değil dediğinde Allah Resulü ve Vesselam kardeşine bakıp diyor ki belki de kim bilir sen onun yüzünden ızıklandırılıyorsun diyor. Yani çalışma nedir? Mahlukata yapılan ihsan senin de rızkının artmasına sana gelen rızkın gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor Veyahut Ramazan ayı içinde işlediğimiz bir hadis hatırlayacak olursanız Müslüm'deki adam ıssız bir çölde giderken bir buluttan ey bulut falanın tarlasına ak ah! diye ne yapıyor? Bir ses duyuyor, toz toprak içinde olan bir çölde bir bakıyor ki bir tarla ve o bulut gidiyor o tarlaya suyu ne yapıyor? Bırakıyor ve tarlada çalışan bir adam adını soruyor buluttaki ses.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 Rızıksa şuna, şu ayette işaret edilir. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı bize aittir diyor. Yani Allah Azze ve Celle üzerinedir. Yine bu altı, 6, Peygamberimizden rivayet edilen şu hadiste rızıktan söz edilmiş, kişi kendisi için takdir edilen rızkı tamamlamadan ölmez diyor. Kullarıma söyle, Rızkım daraldı, rızkım kesildi diye rızkını masıladan aramasın. Muhakkak ki Allah bir kula bir rızık nasip etmişse o ona ulaşmadan o ruh o ne yapmaz? Ayrılmazdır. Kul helal yedi haramda. Bu yedikleri birinci kısım rızık itibariyle rızıktır. İkinci kısım rızık itibariyle değildir. Kulun çalışarak kazandığı ama yemediği Şeyde ikinci kısım rızıklandır. Birinci kısım itibarıyla değil. Çünkü bu gerçekte mina aldığı bir maldır. Kendi malı değildir. Doğrusunu herkesten daha iyi Allah bilir. Soru Bir adam yol kesse, hırsızlık yapsa, haram yese, bu yediği ve çalıp çırptığı şeyler onun Allah tarafından garanti edilen rızkından mıdır, değil midir?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 ve hayat yaratmıştır. Kişi kendisine emredilen sebebi yerine getirir. Gücünün dışında olan hususlardaysa Allah'a tevekkül eder. Toprağı eker, Çövbe. ne yapar? Çövbe. Göğe bakar. Gücü toprağa ekmeye kadardır. Yağmuru yağdırmaya değil. Onu bitirmeye değil. Bereketlendirmeye değil.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 Sebeplere ne yapmış? Sarılmıştır. Ve İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü An İslameti ve Selam şöyle buyurmuştur: Kıyametin hemen öncesinde insanlar tek ve ortaksız Allah'a ibadet etsinler diye kılıçlan gönderildim. Benim rızkım, kılıcımın uzundadır. Evet. Yine Allah Resulü An İslameti ve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 Yani hepsi sebeplere sarılan peygamber oldukları halde oturup ağzını açıp da gökten ağzına bir şey düşsün diye değildir. Hepsi sebeplere sarılmıştır. Halbuki her şeyin yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Fakat Kur'an ve hadislerde kötülük ancak aşağıda işaret edilen üç şekilde Yüce Allah'a izah edilir. Birincisi Genelleştirme yoluyla. Allah her şeyin yaratıcısıdır. İkincisi, sebebe izafe olarak yarattıkları şerir, şeylerin şerinden Allah'a sığınırım diyor. Felak ve nası okursanız orada birçok şeye sığınırım. Üçüncüsü ise nedir? Fail hasfediliyor. Bilmiyoruz yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, yoksa Rablar onlara bir hayır mı diledi. Bu üç izafe tarzının üçü de Fatiha suresinde yer aldığını görüyoruz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Burada bir genelleştirme söz konusu. Nimet verdiklerinin yoluna kazaba uğramışların değil. Burada ne var? Gazabın faili hafız ve sapmışların burada ise sapma olgusu mahluka izafe edilmiş. Buna İbrahim Aleyhisselam'ın şu sözünde gösterebiliriz. Ne diyor? Hasta olduğum zaman bana şifa veren odur diyor. Evet. Yine Hızır'ın bir sözü onu kusurlu kılmak istedim. Böylece ileride bir kral var. Sağlam gemileri alıyor. Bu gemisi hasarlı olduğu için ne yapacak? Bunu bırakacak. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayışlı kılsın kardeşlerim. O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Buna göre mahlukat yaratılışına esas oluşturulan hikmet itibarıyla hayır ve hikmetten ibarettir. Başka açıdan şer de içerse bu ise arizi ve cüzi bir olgudur salt şer değildir. Bilakis ağır basan hayır amaçlanarak işlenen şer de hikmet sahibi bir fail açısından hayır göstergesidir. Bu işi gerçekleştirdiği mahal açısından şer olsa bile. Evet. Allah'ın kudreti her şeyi kapsamıştır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şey bu genelin dışında değildir. Fakat Varlığı tasavvur edilebilene şey adı verilir. Fakat özü itibarıyla imkansız olan ise aklı başında herkesin ittifak ettiği üzere şey olarak değerlendirilmez. Zıt olan şeyleri yaratmak kudreti bunlara alternatifli olarak yaratmak kudretidir. Allah kulunu hareket eden yapmak istediği zaman yapar onu hareketsiz yapmak istediğinde de onu da yapar. İman ve küfür ve başka hususlar için de bu kural geçerlidir. Fakat kulun aynı anda zıt olan iki şeyden vasf edilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı eksimdirtmiştir. Hem Allah'ın mutlaki verilerinin sadık bir mümin olması ve hem de Allah düşmanı münafık bir kafir olması bunlar düşünülecek, mümkün olmayan şeylerdir. Biri imandan bir şube, biri de nedir? Nifaktan bir şubedir. İmanı seven öbüründen ne yapacak? Tiksinecek. İkisinin bir arada bulması neymiş? Mümkün değil. Kulun bilmesi gerekir ki, Allah'ın bilgisi, kudreti, hikmeti ve rahmeti eksiksizdir, mükemmeldir. Bundan daha fazlası tasavvur edilemez. Daha doğrusu eksiksiz, kemal tasavvur edildikçe bu yüce Allah açısından vacip olur. Evet, bazı kullar Allah'ın bazı hikmetlerini bilirler. Allah'ın gizlediği bazı hikmetler de onlardan gizli kalır. Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın kıssasını hatırlayacak olursanız Allah salih kul Hızır'a bir şeyleri bildirmiş ama Musa Aleyhisselam'a ne yapmamış, bildirmemiştir. Allah'ın hikmetini, rahmetini ve adaletini bilme bakımından insanlar birbirinden üstün olabilir. Allah kimi severse dinde ne yapar? Onu anlayıştır kılar. Kulun varlıklarının hakikatine dair ilgisi arttıkça Allah'ın hikmetine, adaletine, rahmetine ve kudretine dair bilgisi de artar. Bilir ki Allah işlediği güzel ameller ve amellerin sevapları itibarıyla kendisine nimet bahsetmiş, bahşetmiştir. Kulun bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha fazla yaklaşır. Şimdi amel işleyenler işlemeyen bir mi? Geceyle gündüz, görenle görmeyen, oturdu dedeciğim Bilenden bilmeyen aynı olmadığı gibi amel işleyenle işlemeyen de nedir? Aynı değildir. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem müminini tarif ederken ne diyor? Az konuşan, çok amel işleyen. Facir, münafık, nifak ehlini anlatırken ne diyor? çok konuşan az amel işleyendir diyor. Allah bizi müminlerden eylesin. Amin. Şöyle bir ortama müminin geldiğini fark edemezsiniz ama bir münafığın, bir facirin, bir fâsığın geldiğini anında fark edersiniz. Yine bilir ki işlediği günahlardan dolayı başına gelen azap da Allah'ın adaletinin bir göstergesidir. Günahın kendisinden sadır olması Allah'ın takdirinin bir parçası olsa da kendi nefsinin yetersizliğinin, acizliğinin ve bunun sonucu olan cahilliğinin sonucudur. Kendisinde bulunan iyilikler Allah'ın fiili, bunların varlığını Allah bahşetmiştir. Allah nefsi yaratmış, ona şekil vermiş, ona günahı da takvayı da ilham etmiştir. Hem iyiliği hem de kötülüğü ne yapmış öğretmiştir. Günah ve takvanın ilham edilmiş olması Allah'ın bize verdiği sınırsız bir hikmetin göstergesidir. Sana birisi bir iyilik yapsa bunun iyilik olduğunu, sana birisi kötülük yapsa bunun kötülük olduğunu sana Allah ilham etmiş ve fıtratına bunu ne yapmış vermiştir. Sen bunu bununla ölçersin. Şayet Adem oğullarının öncekileri ve sonrakileri İçindeki bütün akıl sahipleri bundan daha mükemmel bir hikmet bulmak için toplansalar ne yapamazlar? Bulamazlar. Soru Maktul eceliyle mi ölmüştür yoksa katil ecelini doldurmadan onu öldürmüş müdür? Eceli mi? Eceli mi? Eceli mi? Eceli mi? Cevap Maktul veya ölüler, ecelleri dolmadan ölmezler. Hiç kimse önceden belirlenmiş ecelinden sonra ölmez. Hatta diğer hayvanların ağaçların da öne ne alınır ne de ertelenir. Ecelleri vardır çünkü her bir şeyin eceli ömrünün sonudur. Bir şeyin ömrü de hayatta kalış suresidir. Buna göre ömür hayatta kalış müddeti, ecel de ömrün sona ölmesi demektir. Allah Azze ve Celle'nin Resulü şöyle diyor, Allah gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce mahlukatın kaderini belirlemiştir. Arşı da suyun üzerindeydi. Evet, Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Daha olmadan Allah olanı bilir. Bunu yazmıştır. Şunun karın ağrısıyla, şunun falan hastalıkla, şunun yıkıntı altında kalarak, şunun boğularak, şunun savaşta veyahut başka bir sebepten öleceğini ne yapar? Bilir. Veyahut zehirlenerek veyahut kılıçla veya kurşundan öleceğini, hangi yerde nasıl öleceğini insanın ne yapar? Bilir. Allah'ın bütün bunları bilmesi ve yazması, hatta her şeyi dilemesi ve her şeyi yaratması Kişilerin bunlardan dolayı övülmelerine, yerilmelerine, sevap kazanmalarına veya cezalandırılmalarına da engel değildir. Cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim Hayırsever, zengin, Allah yolunu öldürülen şehit ve ahlum. Allah hepsinin nerede, ne şekilde öleceğini bilir mi? Bilir. Diledi mi? Diledi. Ama onun dilemesi, yaratması kişinin cezalandırılıp veya mükafat almamasını gerektirmez. O bilir. Evet. Kısas olayında olduğu gibi, mibah olarak birini öldürse ne sevap ne ceza kazanır, ne de ceza görür. Ancak bir kişi birini kasten öldürürse o ona karşılık ne yapılır? Kısas edilir ya da diyet ödenir. De İki türlü ecel vardır. Allah'ın bildiği mutlak ecel ve şartlara bağlı ecel. Bununla Peygamber Efendimiz'in şu sözünü anlamış oluyoruz. Kim rızkının genişlemesinden ve yaptığı hataların unutulmasından hoşlanıyorsa Sıla-i Rahim'de bulunsun. Akrabalık bağlarını ne yapsın? Gözetlesin. Çünkü Yüce Allah meleğe şöyle emretmiş. Eceli yaz ama sıla-ı rahmi gözetirse ona fazladan şu kadar ömür vereceğim. Melek ömrün uzatılıp uzatılmayacağını bilmez. Fakat Allah işin nereye varacağını bilir. Bu sonuçta gerçekleştiği zaman ecel ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri alınır. Ama Allah azze ve celle sebeplere bağlı insanın ömrünü uzatıyor muymuş? Uzatıyorum. uzatıyorum. Bu cüzlere girmemin sebebi, okuduğunuz naslarda kafanızın karışmaması için. Allah'ın hükmü iki türlüdür. Yaratma ve emretme. Birincisinin kapsamına takdir etliği musibetler girer. İkincisinin kapsamına emir ve yasakları girer. Kul her iki durumda da sabretmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Yapılması emredilen şeyi yapacak, yasaklanan şeyi terk edecek ve bu hususta da sabredecek. Aynı şekilde Allah'ın takdir ettiklerine sabretmesi de lazım gelir. İnsanlar 4 kısma ayrılır kardeşlerim. Bir kendisi için değil, Rabbi için buzdeden. Rabbi için değil, kendi için buzdeden. Her ikisi için buzdeden her ikisi için de buğz evet. Anlaşıldı değil mi? Evet. Bir, kendi için değil, Allah için. Allah için buğz eden. İki, Allah için değil, kendi evet. için buğz 3 Üç, hem kendi, hem de Allah için buğz eden. Dört, ne kendi, ne de, kendi, ne de Allah için buğz eden. Kader konusunda da insanlar dört kısımdır. Birincisi, İyiliğin Allah'ın fiili, Allah'ın fiili kötülüğünse kendisinin fiili olduğuna inananlar. Birincisi iyiliğin Allah'ın fiili, kötülüğün kendi fiili olduğuna inananlar. İkincisi iyiliğin kendi fiili, kötülüğünse Allah'ın fiili olduğuna inananlar. Üçüncüsü her ikisinin de Allah'ın fiili olduğunu düşünenler. Dördüncüsü her ikisinin de kendi fiili olduğunu düşünenler. Anladınız mı ikisinin uyumluluğunu? İşte rububiyeti müşahede etme hususunda insanlar bu dört gruba ayrılırlar. Bu insanların Allah ve kendileriyle ilgili olarak takındıkları tavırların odaklandığı taksimdir. Ayrıca Allah ve kendileriyle de bu şekilde gruplanırlar. Salt olan taksim ise Allah ile Allah için amel etmektir. Allah ile Allah için. Allah için amel etmektir. Kendisiyle kendisi için değil. Allah ile Allah için. Allah için amel etmek kendisiyle kendisi için değil. Bunu anladınız mı? Allah bizi müminlerden deyilir. Said ve Şakiler zor değil değil mi Der. Gayet iyi gidiyor. Eminim zaten. Soru. Sırf mutluluğa özgü kılınmış veya sırf mutsuzluğa özgü kılınmış topluluk yahut mutsuzluk olmayacak. Mutlu ya da mutlu olmayacak mutlu var mıdır? Şayet bizden önce amellerin varlığı söz konusuysa o zaman amel etme hususunda nefsi yormanın onu lezzetlerden alıkoymanın ne anlamı var? Değil mi ki ezelde yazılan şey kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Aleyhi ve Bu meseleye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap vermiştir. Bir gün Garbet mezarlığındayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elindeki asasıyla yere birçok şeyler çiziyor şu gelme Biliyor musunuz diyor, kalemler yazdı, defterler dürüldü. Cennetlik olan da, cehennemlik olan da, bir kitapta nedir? Yazılıdır. Ve takdir edilmiştir. Sahabe kalkıyor, diyor ki o zaman niye amel edelim ki? Oturalım, akıbetimizi bekleyelim. Nasossa hayır ehliyse hayır işleyecek, şer ehliyse şer işleyecek. Gideceği yerde cennet mi, cehennem mi nedir? Belli. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amel edin, amel edin, amel edin, amel edin demiştir. Çünkü herkese neye o ne emeğiyle derse onu yapılacak Kolaylaştırılacak. Evet kardeşler. Allah hepimize hayırlı amel işlemeyi sonunu hayır kıldığı insanlardan eylesin. Bu ve benzeri hadislerde Kur'an'ın da haber verdiği Yüce Allah'ın kulların varacakları Said veya Şakilerin önceden bildiğini yazdığını ve takdir ettiğini haber veriyor. Kulların ve başka varlıkların hallerini önceden bilip yazdığı gibi nitekim Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Doğru sözdü ve sözleri her zaman doğrulanan Ali Selam şöyle demiştir: Sizden her birinizin ana rahmindeki yaratılışının ilk 40 günü nüfte şeklinde geçer. Sonra 40 gün bir kampotu olur. ondan sonra bir çiğnen et, sonra Allah bir meleğe dört kelimeyle gönderir. Melek ona amelini, ecelini, rızkını sahip mi şakim olduğunu yazar. Sonra onun içine ruh üflenir. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki içinizden biri sürekli olarak cennet ehlinin amelini işler. Nihayet onunla cennet arasında bir zira mesafe kalır. Daha önce yazılmış olan kader öne geçer de o adam ateş ehlinin amelini işleyerek cennete girer, cehenneme girer. Öyle. Yine içinizden biri sürekli ateş ehlinin amelini işler. Nihayet ateşle onun arasında bir zira kalır ve o daha önce yazılmış olan kader öne geçer, adam cennet ehlinin amelini işler ve o da ne yapar? Cennete girer. İblisin halini düşünün, 99 kişiyi öldüren insanın amelini düşünün. Yüce Allah'ın varlıkları ve türleri yaratmadan önce onları bildiğini, yazdığına, hükmettiğine ve takdir ettiğine dair naslar oldukça fazladır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun Said mi, Şaki mi buna yol açan amellerinin varlığına engel olmadığını mutluluk ehli olana mutluluk ehlinin amelinin kolaylaşacağını açıklamış. Kişinin nasıl olsa önceden yazılmış bir kaderi vardır diye amel etmeyi, terk etmeyi yasaklamıştır. Bu yüzden Önceden yazılmış kadere güvenerek emredilen amelleri terk edenler, amel olarak en büyük hüsrana uğrayan emekleri dünya ve ahirette boşa giden kimselerdir. Dolayısıyla dünyada yapmakla yükümlü olduğu amelleri terk edişleri, kendileri için takdir edilip de kendilerine kolaylaştırılan mutsuzluk ehlinin amelleri arasında yer almıştır. Çünkü Mutluluk ehli olanlar emredileni yapıp yasaklardan kaçınan kimselerdir. Allah kime hidayet erdirirse onu kimse saptıramaz. Ben erdim artık. Benim amele ihtiyacım yok. Kimi de saptırmışsa ona da kimse hidayet edemez. Bu bakımdan kadere yaslanarak kendisine emredilen amelleri terk edip yasaklanan amelleri işleyen kimse kendisine şaki ehlinin amelleri kolay, kolaylaştırılan insanlardan biri olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu son derece doğru ve isabetli cevabı Tirmizi kanalıyla gelen rivayette denildi ki Ya Resulullah ilaçlarla tedavi olalım mı? Ayet ve dua ile hastalıklardan korunalım mı? Yani rükke yaptıralım mı? Hastalık korkusuyla önceden tedbir alalım mı? bunlar Allah'ın takdir ettiği bir şeyi engeller mi? Buyurdular ki, bunlar Allah'ın takdiridir. Sebeplere sarılın, takdiri ne yapın? Allah'a Allah. bırakın. Allah Allah. Çünkü yüce Allah, varlıkların bütün durumlarını ve mahiyetlerini bilir, buna göre yazar. Allah bir şeyin amel veya başka sebepler aracılığıyla olacağını bilip yazdığından, bunu takdir ettiğinde, bu gibi şeylerin Allah'ın sebep kıldığı şeyler olmadan olabileceğini düşünmek caiz değildir. Bu durum bütün hadiseler için geçerlidir. Düşünün bir örnek verelim. Allah şu erkek ve kadının bir çocuğu olacağını bilip yazdığı zaman ve Allah bunun gerçekleşmesini kadınla erkeğin birleşmesine çocuğun oluşumunu sağlayan meninin ana rahmini akma, akmasına bağlı kıldığı vakit artık Allah'ın çocuğun varlığını bağlı kıldığı sebep olmaksızın çocuğu var olabilmesi caiz değildir. Çocuğun olmasının sebebi alışılagelen normal ve alışılık olmayan normal otesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Normal sebepler Ademoğlunun bir anne ve babadan meydana gelmesidir. Normal olmayan sebepse Adem'in topraktan yaratılması İsa aleyhisselamın babasız Allah'ın bir ruhu olarak üflenmesidir. Ya da sadece bir babadan dünyaya gelmesi havaannemizin e kandan etten yaratılması gibi. Evet. Ama bütün sebepleri önceden Allah bilmiş ve yazmıştır. Onları takdir etmiş, hükme bağlamıştır. Bunların sonuçlarıyla irtibatları da önceden ne yapmıştır? Belirtmiştir. Bitkilerin yaratılmasının aracı olan yağmurun yağması gibi sebepler de bunun kapsamına girer. Allah kurumuş, toz toprak olmuş yeryüzünü indirmiş olduğu bir damla yağmurla ne yapar? Yeşildir. Evet. Soru. Yüce yaratıcı saptırır mı? Hidayete mi Varlık aleminde olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Her şeyi dilemesi ve kudretiyle yaratmasıdır. Onun istediği olur, istemediği olmaz. Veren de o, alan. Alçaltan da yükselten do, Üstün kılan do o, alçaltan do, eden de o, fakir eden do. Kimini saptırır? Kimini de doğru evet. yolu iletir. Kimini mutlu eder, kimini bedbaht. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çekip alır. Dilediği kimsenin göğsünü İslam'a açar, dilediği kimselerin de göğsünü göğe yükseltiyormuş gibi sıkar. O kalpleri evirip çevirendir. Bütün kulların kalpleri Rahman'ın iki parnağı arasındadır. Bunlardan dilediğini dost doğru yolda tutar, dilediğini Allah kalplerimizi ayaklarımızı İslam'da sabit kız. Amin. Müminlere imanı sevdiren, onu kalplerinde süslü gösteren, onların küfürden, fısıktan, günahtan tiksinmelerini sağlayan odur. İşte bunlar doğru yol üzere olanlardır. Allah her şeyin yaratıcısı, Rabb'ı ve sahibidir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun her şeye gücü yeter. Kulu sabırsız, aceleci, kendisine bir kötülük isabet ettiğinde feryadı basan, kendisine bir iyilik dokunduğunda ise başkasına vermeyen bir karakterde yaratılmıştır. Öyle. Bununla beraber kul gerçek bir faildir. Bir dilemesi ve kudreti vardır. Nitekim Yüce Allah sizden doğru yolda gitmek isteyenler için alemlerin Rabb'i Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabb'in için doğru bir yol tutar. Sizler ancak Allah'ın dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Asla bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemek sizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan odur. Mağfiret sahibi de odur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Son bir örnek vereyim sizlere. Allah rızkı temin etmeyi esbaba tevessüle bağlamıştır. Ve rızık konusunda da insanlar üç kısımdır. Rızkı ben kazandım diyen rızkı Rabbim verdi diyen rızkı manevi şekilde bulan. Rızkı ben kazandım diyen kimdir? Kafirlerdir. Rızkı Rabbim verdi diyense müminlerdir. Allah subhanahu ve Taala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hak, bu hak yaşamayı batılı, bağlı dilip ondan uzak kalmayıp ibadet etsin. Kaderi olan imanımızı artırsın Amin. ve ayağımızı İslam'dan kaydırmasın. Amin. Tevhid ehli insanlar olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Âmin. Âmin. Âmin. Âmin. Âmin. Âmin. Âmin. Âmin. İzlediğiniz um,